Emeğin gündemi Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri The whole darn human race Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün biz bu röportajı yaparken direnişinin 33. gününde olan market işçisi ve barkod yanışma ağı yürütücüsü Gülbin Demirel konuğumuz olacak. Sevgili Gülbin ile iki yıl önce market işçilerinin metnine yazdığı ve sahneye koyacağı ve bir tiyatro vesilesiyle tanışmıştık ve ilk röportajımızı da o günlerde gerçekleştirmiştik. Daha sonra pandemi sürecinin ilk başlarında da yine kendisiyle ve market işçileriyle de yine röportaj yapmıştık. Gülbin 6,5 yıldır Carrefour'da da çalışıyordu. İktisat Fakültesi mezunu ve daha önce de aynı zamanda da iş yeri temsilcisiydi. Yayınımıza hoş geldin Gülbin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, tekrardan beraber olmak e, <gülüyor> çok mutluydu. <güzeldi>. Evet. <gülüyor> evet e, dilersen... E... Direnişlik biraz sonra ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı bir biçimde konuşacağız ama direnişine geçmeden önce e, özellikle pandemi süreciyle birlikte daha da görünür olan market işçilerinin e, sorunları, çalışma koşulları ve giderek aslında ağırlaşan çalışma koşulları üzerine e, istersen e, sohbetimize başlayalım. E, evet, söz sende. E, evet, e, zaten daha öncesinden de e, marketlerden doğru çalışma koşullarını çok yoğun e, olduğunu biliyorduk, görüyorduk. E, ama bu ile beraber aslında çalışma koşulları gittikçe daha çok ağırlaşmaya başladı. Ee, özellikle ilk pandeminin patlak verdiği dönemde <gülüyor> insanlar ciddi anlamda tedirgindi ee, ve e, şöyleydi mesela cirolar e, 17 iken diyelim ki bir mini markette e, o ciro 2'ye 3'e katlandı işte 35 bine e, yaklaştı e, ama o süreçte şöyle bir şey oldu zaten e, biz açlıkla e, ölüm arasında bir tercih yaptırmak zorunda kaldılar ve insanların çoğu aslında Ölümü tercih etti Yani bu hastalıktan ya öleceksin ya da işsiz kalıp açlıktan öleceksin. Ve o süreç öyle bir süreçti gerçekten. E, cirolar artarken e, şu olmadı ama eleman sayısında bir artış olmadı. 17 iken ciro tekrardan 5 kişi çalışıyorsa 34 iken de ciro tekrardan 5 kişi çalışıyordu. E, bu aslında bizim ciddi anlamda e, şeylerimizin yani yoğun çalışmanın artması demek oluyor. Yani üç kişinin yapacağı işi bir kişinin yapması demek oluyor. O dönemde biz ciddi anlamda hem tedirgin olduk çünkü her yer kapanmaya başlarken marketler çıktı ve e, biz de tedirgindik yani hani e, bir şey olacak mı işte kronik rahatsızlığı olan arkadaşlar vardı ben de kronik rahatsızım vardı e, biz kendimizi düşünmeye bile fırsat olmuyordu herkes maske takarken e, o dönemde işte bizim maske takmamız ilk başlarda e, yasaktı ve biz belli hani mücadelelerle aslında e, maske takmaya başladık çünkü maske taktığımızda işte hastalıklı görünüyorsunuz falan gibisinden şeylerle karşılaşıyorduk ve o dönemde işte e, yasakların olmadığı saatlerde işte fazla misailer e, ciddi anlamda arttı ve yoğun çalışma işte malalardan kısma e, yani biz e, tam tersine işte saatlerin kısaltılması için e, mücadele e ederken mücadele yani bir şeylerin değişmesi için mücadele ederken tam tersine koşullarımız e, özellikle pandemi sürecinde e, daha çok ağırlaştı ve işte bunu dile getirdiğimiz zaman iş yerinde Söyledikleri şey şu, işte şükredin halinizi e, beğenmiyorsanız kapı orada, bir sürü işsiz var, e, her yer kapandı, herkes işsiz kaldı, e, bu halinize şükretmeniz gerekiyor. E, bu ciddi anlamda bir e, şey yarattı bizde, hem tedirginlik hem yoğun çalışma, aynı zamanda e, hastalık dediğimiz şey şöyleydi, hani pandemi sürecinde işte korona, e, vücut direncimizin düşmemesi gerekiyorken tam tersine, Vücut direncimiz düştü yani biz e, sağlıklı olmaya işte vitamin mi alalım şunu mu yapalım derken tam tersine yemeklerin çok kötü olduğu e, 10 liraya yemeklerin geldi işte ne bileyim köpüklü yemekler falan çoğu arkadaş sağlıksız besleniyor zaten bir de üstüne üstlük molaları kullanmamak fazla mesailer e, birden fazla iş yapmak e, bu ciddi anlamda hem psikolojimizi yorduk. Yani diğer süreçlerden çok bambaşkaydı. Hem de aynı zamanda bedenen ve ruhen e, yorulduğumuz bir süreçti. Çünkü kendimize ayıracak ne bir vaktimiz kalmıştı e, ne de e, ruhsal olarak da iyiydik. Ve sürekli hastalandığımız da bir süreçti o dönem pandemi süreci. Kadın işçilerin de ayrı bir yoğunluğu oluştu süreçte. Onu da belirtmek isterim. Ya zaten hani e, eşit bir şekilde hiçbir yerde e, muamele görmüyoruz. E, bu pandemi sürecinde aslında kadın işçilerin özellikle markette çalışan kadın işçilerin e, yoğunluğu 2 iken 3-4 oldu. Çünkü hem okulun tatil edilmesi e, ve aynı zamanda kadınların yükünün artması e, ve bitmeyen bir mesai. Özellikle kadınların e, kadın işçilerin bu süreçte ciddi anlamda e, bir yorgunluk ve e, hastalıklı bir e, süreç e, geçirdiğini söyleyebilirim. Bitmeyen bir mesaileri vardı. Hem ev içi hem aynı zamanda marketten doğru. Peki e, Gülbin... Seni tanıtırken de söyledim. barkod dayanışma ağ yürütücüsü olduğunu. barkod dayanışma ağından bahseder misin? Sadece barkot dayanışma da market işçilerime bir araya geliyor ve örgütleniyor yatay bir şekilde. Evet, zaten sen başta da dile getirdin. Hani tiyatro ile beraber aslında pandemiden önce başladığımız bir süreç vardı. Çünkü sorunlarımızdan nasıl çıkabiliriz? diye aslında market işçileriyle yan yana geldiğimiz bir durum vardı. Daha öncesinden ilk önce bir dergi çıkarmıştık. Hani bir araç olarak biz ne yapabiliriz? Çünkü bugün sadece işte çalışma koşullarımızı düzeltmek ya da işte sorunlarımızı dile getirdiğimiz bir şey değil. Aynı zamanda sosyalleşemediğimiz ve kendimizi ifade edeceğimiz sistem içinde bir alanımız yok. Ve biz de dergiden Doğru öyle bir başlangıç yaptık aslında marketin iç sesi diyerek e, barkodlaşmaya hayır çünkü bir gün baktığınız zaman kasiyer de barkodla uğraşır işte reyoncusu da barkod aslında bütün market ve hizmet iş kolundaki e, bütün işçilere dönük bir şey e, ve bizi aslında barkodlaştırmaya doğru götürdükleri yani e, bir şey var mesela müşteriler bizi bir ürün gibi görür ve bize muameleleri de öyle olur bazen şey diyorum ürün değiliz biz yani hani ve hatta sloganımız da vardı barkodtan doğru bir e, Mayıs'a da bu şekilde çıktık biz ürün değil işçiyiz birleşince güçlüyüz. E, ve bu yüzden hani barkodlaşmaya hayır diyerek barkod dergisini ilk önce çıkardık Sonrasından e, bu dergi tiyatroya doğru gitti hani biz kendi sorunlarımızı nasıl dile getirebiliriz? Hani Bunu farklı bir şekilde dile getirmek istedik. E, belli tekstler var ama biz kendi sorunlarımızı yazdığımız e, ve e, kendimizin yazdığı, dekorundan her şeyine kadar kendimizin e, oynadığı ve market sadece market işçilerinin olduğu bir tiyatro e, topluluğu kurmak istedik. Onun üzerinden pandemiden önce böyle bir tiyatro topluluğu kurduk. Dergi biraz o dönemde rafa kalktı. Çünkü tiyatroya anlaştığımız bir şey oldu. E, ve eğitim aldık. E, Tekstleri de e, biz beraber yazdık. Sabah beşlere kadar oturup işte işten çıktıktan sonra. Çünkü çok güzel bir emek de harcadık ve çok mutluluk verici bir şeydi. E, biz evet iş yerlerinde bir şeyler üretiyoruz. E, ama ne ürettiğimizi bilmiyoruz. Yani işe yaradığımızı hissettirmiyor bu sistem. E, ve bu tiyatroyla beraber aslında asıl ihtiyacımız olan şey biz işe yarıyoruz, biz bir şeyler yapıyoruz. Kendimizi bulduk. Yani Birazcık da bu markette çalışmak ya da diğer sektörlerde de çalışmak aynı. Sistem kendimizi bizden alıyor aslında. Bizden yabancılaşıyoruz kendimize. Ve aslında bu tiyatroyla beraber kendimizi bulduğumuz bir süreç oldu. Sonrasında tam oyunumuzu çıkaracağımız anda... Pandemi patlak verdi ve oyunu çıkaramadık o süreçte bir ay kalmıştı, işte bir ay sonra oyunu çıkaracağız dedi. Zaten tiyatroda bir araçtı aslında iş yerindeki birlikteliği, mücadeleyi sağlamak yani onun üzerine toplandığı, toplanan bir tiyatroydu. E, teksimiz de, oyunumuz da onun üzerineydi. E, sonrasından e, pandemi patlak verdikten sonra biz tekrardan yan yana gelmeye başladık. Barkot Dayanışma Aile. Bu sadece işte bizim Carrefour'dan doğru değil, aynı zamanda Migros ya da diğer e, bütün e, market zincirleriyle beraber e, oradaki bütün e, arkadaşlarla işte elimizin değdiği kadar Barkot Dayanışma Aile beraber e, pandemi sürecinde neler yapılabilir çünkü e, işçilerle konuştuğumuz zaman şunu diyordu işte biz e Evet e, sistemin farkındaydık işte devletin de farkındaydık e, sermayenin de ama hiç bu kadar e, keskin bir şekilde görmemiştik. Hani dedik ya açlık ve ölüm arasında tercih yapıldı ve çok değersiz hissettirildi o dönemde. Hani ölüyorsanız ölün benim için önemli olan bugün e, iş yerinin daha çok parlaması, daha çok kar elde etmesi ve o süreçte ciddi anlamda saldırılar oldu. Biz dayanışma olarak da sürekli işte zonlarda e, toplantılar yaptık e, ve işte katta o süreçte kadın dayanışma anı da e, kurmaya çalıştık. E, o süreçte işte e, zonlar üzerinden e, avukatlar eşliğinde işte haklarımız nelerdir? Bu süreçte neler yapabiliriz? E, bizi ne olursa işten çıkartabilirler ya da işte bu yaşadığımız süreçte fazla mesaiye kalı e, kalmayı reddedersek ne olur gibisinde e, toplantılar işte birlikteliğimizi, dayanışmayı e, ördüğümüz e, etkinlikler yaptık. E, ondan sonra bir iki ay sonrasında biz tekrardan e, kom arkadaşlarla beraber toplanıp market işçileriyle e, biz aynı zamanda o süreçte komiteler kurduk. E, kendi işte e, marketimizden doğru Carrefour'dan doğru e, o komiteyle beraber aslında e, dergiyi çıkarma kararı aldık e, ve o dayanışma halini daha çok büyütmeye çalıştık. E, şu anda dergimizin altıncı sayısı olması gerekiyor. E, ve bütün işte diğer market zincirleriyle beraber dergiyi dağıtıp e, aynı zamanda iş yerindeki o sorunları nasıl e, çözebiliriz, nasıl açığa çıkarabiliriz ve e, işçilerin mesela bir kasiyerin, reyonun daha önce hiç yazmayan e, işçileri aslında harekete geçirdiğimiz ve yazmalarını istediğimiz mesela karikatür yapan e, A101 işçisi vardı. Ee, onun aslında oradan doğru bir yeteneğini ortaya çıkardı. Biri şiir yazıyor mesela şiirden doğru bir yeteneği çıkarmak. Biri sadece hikaye yazıyor ya da başka şeyler. Ee, oradan doğru bir dayanışma ağı e, örmeye çalıştık ve bir kısımda olsa e, başardığımızı düşünüyorum. Devamı da gelecek şu an yeni sayımız çıktı. Altıncı sayımız. Peki okuyucularımız bu dergeye ulaşmak isterse nasıl ulaşabilirler? E şöyle zaten biz e, bir şey ulaştı yaptık mesela İstanbul'dan doğru var e, Mersin'den e, Adana'dan e, Hatay'dan e, İzmir'den doğru e, daha Genişledik. İlk önce İstanbul'da vardı. E, sonrasından diğer illere yaydık. Sosyal medya üzerinden işte Barkutya dergisini Twitter'dan aynı zamanda Instagram, Facebook'tan takip edebilirler. Biz zaten dağıttığımız yerler de var. İstanbul'dan doğru bir sürü yerde dağıtıyoruz ve sürekli de gidiyoruz soranlar, edenler oluyor. E, ulaştıramadıklarımızı da PDF üzerinden e, ulaştırıyoruz. Zaten numaralar falan da var. Facebook, evet. Instagram aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Peki Gülbün aslında programın yarısına geldik. Dinleyicilerimiz hem biraz da seni ve seninle birlikte market işçilerinin özellikle pandemi dönemindeki sorunlarını çok kısaca aslında özetlemiş oldun. Tabii ki sorunlar çok daha fazla. Biraz direnişinden konuşalım. Şu anda 33. günü aslında bitirdin. Ee, yarın 34. güne e, döneceksin. Tabii bir daha burada hatırlatmak gerekiyor. Biz e, bizim programımız önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Biz öncesinde programı yapıyoruz. Sen direnişte olduğun için aynı zamanda da çok yoğunsun. Ee, evet, nasıl oldu? Nasıl e, işten çıkarıldın ve direnişe nasıl başladın? Ee, şöyle zaten e, bu yaptıklarımız sendikayı rahatsız ediyordu. E, aslında o kadar konuşulacak şey var ki. E, evet aslında iş yeri sendikalı bir, bir de onu söylememiz gerekiyor. Birnoğlu Şube'ye bağlı e, ve biz aslında çok kötü bir toplu sözleşme geçirdik. Özellikle bu pandemi sürecinde e, yan yana gelişlerimizin e, bir sebebi toplu sözleşmeydi. E, ve o süreçte e, belli hak gasparının e, olacağı e, söylendi. Biz toplantılara katıldık e, ve sendikanın e, bize aslında söz verdiği bir şey vardı ki yerine getirmeyeceğini çok iyi biliyorduk. Ama biz yine de e, direttik işte e, greve gideceğiz gerekirse e, O haklarımızı asla e, vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz e, dendi. Yakacak ve yıllık izin paralarımız e, ve yakacak yıllık izin e, nakit olarak yansıyordu normalde bize. E, bunları e, çeke dönüştüreceklerini bu çek de sadece Carrefour'da kullanabileceğimiz e, bir çek oluyor. Biz de buna itiraz ettik. Yani biz bugün yakacak e, parasını e, gidip e, o çekle ödeyemeyeceğiz. Sadece tekrardan aslında Carrefour'a dönen bir şey oldu bu. Ve e, sendikanın söylediği şey şu oldu. E, Carrefour küçülmeye gidiyor. E, biz de dedik ki Carrefour küçülmeye gitmiyor ya da diğer marketler e, küçülmeye gitmiyor. Tam tersine aslında bu süreçte Sadece büyümeye giden özellikle büyümeye giden marketler oldu ve şey, sendika hani asla işte şey yapmayacağız geri adım atmayacağız falan tabii biz o süreçte tepkimizi örgütledik ve dedik ki gerekirse greve gidelim. Bunu sendikaya söyledik. Sendikada gerekirse greve gideceğiz falan dedi. Greve gitmediler. Tam tersine 20 günlük yasakların olduğu dönemde toplu sözleşmeyi biz evdeyken yasağın olduğu gün Hani tepkimizi ortaya koyamayacağımız için bir mesajla toplu sözleşmeyi imzaladığını söylediler. Ee, biz de tabii o süreçte hemen işte WhatsApp'tan e, zaten teknoloji çağında yaşıyoruz. Direkt iletişime geçip e, kendi aramızda bir grup kurduk ve biz buna dönük ne yapabiliriz dedik. E, biz de ona dönük... E, Ortak bir fikirle e, tabii sadece bar olan arkadaşlar değil aynı zamanda diğer işte büyük mağazalarda olan diğer işçi arkadaşlarla beraber e, imza toplayalım dedik hani tepki olsun diye. Çünkü bugün Carrefour'un e, işte diğer e, büyük e, marketlerin e, şey yapmak istedikleri şey büyüdükçe aslında. E, maliyeti azaltmaya çalışırlar. Nasıl azalttılar? İşte e, işçinin ücretini düşürerek. Bugün yapmak istedikleri şey bu. Çünkü pandemide hepsinin büyüdüğünü çok iyi biliyoruz. E, karına kar kattığını kendi gözlerimizle gördük. E, ve yapmak istedikleri şey bizim ücretlerimizi düşürmek. E, aslında bir nevi sendikanın işbirliği içinde bizi sendikasızlaştırmaya doğru götürdükleri bir, bir süreç var. Çünkü Otobüs sözleşme ile beraber aslında pandemiyle beraber bu süreçte ciddi anlamda dönemsel ve iş kur üzerinden eleman alımları oldu. Bu da aslında işverenin istediği gibi işçi işten atıp ee, ve istediği gibi işte dönemselliğini uzatmak demek oluyor. Ve dönemsel ve iş üzerinden olduğu zaman e, o işçi sendikalı olamıyor. E, ne kadar dönemsel ve iş üzerinden artarsa e, o kadar e, aslında sendikanın da yetkisi düşüyor demek oluyor. Ve gittikçe artan bir şey var. Bizi de atmalarının sebeplerinden bir tanesi de bu. Kıdemli işçiyi atma, mücadele eden işçiyi atarak aslında bugün sadece yakacak ve yıllık hızın paralarının gittiği gibi Görünüyor ama sendikanın da bizzat söylediği şey bu yarın öbür gün ikramiyeler de gelecek. Yani bizim de söylediğimiz şu var. E, yarın öbür gün sendikasızlaşacak burası. Yani burayı tamamen aslında sendikasızlaştırmak için kadrolu işçiyi e, yok etmeye çalıştıkları, kıdemli işçiyi yok etmeye çalıştıkları bir durum var. Bundan dolayı e, bizi zaten işten attılar. O dönem tepki gösterdiğimiz için ve bunu zaten sendikanın iş birliği içinde oldu. Ve sendika bizzat e, duyumlar da aldık. Ve e, bu süreçte tepkisiz kalmalarından da görüyoruz ki aslında sendikanın e, özellikle öncü işçileri liste halinde e, işverene verdiği çünkü tesadüf değil sadece ben değil e, bir ay boyunca Murat arkadaş da depoda direndi e, benimle beraber e, o direnişini bitirdi benim devam ediyor e, ve bununla beraber birkaç tane daha böyle önce arkadaş e, var atılan e, ve atılacağı da daha söyleniyor 500'e yakın bunların hiçbiri tesadüf değil e, bugün kurbanın e, daha çok e, ağır koşullarda çalıştırmak e, kıdem tazminatını fiili olarak yok etmek aynı zamanda yapmak istedikleri şey bugün e, burayı sendikasızlaştırmak biz de buna dönük e, direniş biz de buna dönük e, bugün haklarımızı e, evet verdiler tazminatımızı verdiler e, ben ama şunu kabul etmedim e, çünkü dedim ki siz bugün e, bana tazminatımı vererek aslında e, beni susturmaya e, ya da bu yapılan haksızlığa e, boyun eğmeme e, neden olacağınızı zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz ben mücadeleme devam edeceğim e, direnişe geçeceğim e, bugün iş yerlerinde e, mobbing taciz bitmediği sürece bizim bir direnişimiz de bitmeyecek. Bunun üzerine aslında direnişe geçtiğimiz bir süreç var. Çünkü bugün burayı sendikasızlaştırmaya çalıştıkları da bir süreç Peki sizi işten çıkarmalarının yasal gerekçesi neydi? Yani ne olarak sundular? Küçülmeye gidiyoruz. Bahanesiyle evet. attılar. Ama küçülmeye gittikleri yok. Tam tersine %23'lük bir büyüme var şu anda. Ve ben Yeni açılan bir mağazaya transfer edildikten sonra işten atıldım. Bu da aslında küçülmeye gitmediğini gösteriyor zaten. Yeni mağaza açılıyor, beni transfer ediyor. Ardından işten atılıyorum. Peki bir yandan hani bu girişimler sendikasızlaştırmanın bir parçası diyorsunuz ama bir yandan da sendikanın bu sürece destek olduğunu söylüyorsunuz. Bu aradaki çelişki... Evet, yani sizin işten çıkarılmanızın destekçisi, sizin size destek olmadılar nihayetinde. Bu bu durumu nasıl açıklıyorsun? Yani sendika bir yana kendi oturduğu dalı kesmiş oluyor. Ee, ne düz sizce bunun gerektiğini, ne yapmaya çalışıyorlar? Ya şöyle, bir e... tam duyulmadı, tam siz konuşurken bir bağlantı koptu gitti geldi. Hangi sendikaya üyeydiniz? Teleskop Bir oluşu Şubesi üyeyiz. Ya aslında ben sendikaya da gittim. Hani bunu anlattım ve aslında onların da söylediği bir şey. Bugün dua edin, yakacak ve yıllık gezin gitti. Aslında yapmak istedikleri şey bugün ikramiyeler gidecek. Bunu zaten sendikanın kendisi söylüyor. Yani biz de hani zamanında işçiler belli bedeller ödedi. işte sendikalı olmak için, grev hakkı için. Yani zaten bugün direnişimizin de bir anlamı bu. Mücadele eden, direnen, bedel ödeyen işçi. İşçilerin şeyiyle buradayız biz. Yani bugün bundan vazgeçersek eğer e, o zaman aslında geçmişte verilen mücadeleyi de ezip geçmiş olacağız. Yani onların o e, kalan kırıntıları aslında yok etmeye çalışıyorlar. Bugün teleskop gittikçe büyüyen bir sendika. E, ben biraz hem ona bağlıyorum. E, Türkiye'nin ikinci büyük sendikası haline geldi. E, iş kolu birleşmeleriyle şu an net bir şekilde hani, e, şey yapamam. E, Anlatamam ama e, ikinci büyüyen e, Türkiye'de sendikası haline geldi. Biraz hem buraya bağlıyorum, e, aynı zamanda e, bir şekilde toparlayabileceklerini mi düşünüyorlar? Çünkü e, şöyle 6 ay sonra da sendika seçimleri var. E, Carthur kendine muhalif olan e, hiç kimseyi, pardon Tesco kendine muhalif olan hiç kimseyi istemiyor senden seçimde yaklaşırken e, böyle bir şey, böyle bir hamle yaptı. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. E, işverenle anlaştığını da düşünüyoruz. E, yani para aldığını, anlaştığını ve yeni yeni örgütlenme yerleri de açtığından dolayı hani burası giderse de olur gibisinden mi düşünüyor bilmiyorum. Cebini doldurduğunu düşünüyoruz bu süreçte. Eee çok kısa son dakikalara girerken e, çok özetle e, aslında e, hem sosyal medya üzerinden hem videolarda paylaşıyor. tekstil işçileri, market işçileri, inşaat işçileri, ev işçileri bir mitinge gidiyor 24 Ekim pazar günü İstanbul'da Kartal Meydanı'nda işçi emekçi mitingi birleşenler kimdir, talep nedir? Ee, yani bayağı imzacı var e, aslında. E, biz e, aslında bu kuruluş başladığında e, ben o zaman direnişte değildim. E, Simbo direnişçisi vardı, ALBA vardı, e, birkaç tane daha vardı. Aslında direnişçi işçilerle beraber e, kurulmuş bir e, grup ve ondan sonrasında büyüyen bir şey oldu daha çok direnişçi işçilerim ve ben de direnişe geçer geçmez Aslında imzacısı oldum karfırsa direnişçi işçi olarak bu aslında uzun yıllardır ihtiyacımız olan bir şeydi çünkü sürekli şey denir ya işte sol yan yana gelemiyor, sol birlikte hareket etmiyor ya da sınıf mücadelesinin içinde değil tam da aslında içinde olduğumuz bir mitingle başlıyoruz ve aslında tüm kurumlar tabii ki dahil değil bazıları imzacı olmadı ama çoğu işçiden emekçiden yana olan e, kurumlar e, bu buranın imzacısı e, direnişçi işçilerin başlattığıyla e, buranın imzacısı e, ve şöyle olacak aslında en güzel yanı da şu yıllarca işte bir Mayıs'larda e, ya da diğer mitinglerde aslında işçinin konuşmadığı bir şey oluyordu e, bu e, mitingle beraber sadece e, işçilerin direnişçi işçilerin konuştuğu bir kürsü olacak mesela. Bu açıdan ne siyasetçiler ne sendikacılar orada konuşmayacak ve o konuşmaya da izin verilmeyecek. Özellikle en yani şey çizgi de o oldu ve uzun süredir aslında bunun özlemini de çekiyorduk. Yaklaşık iki senedir bir Mayıs'ı da kutlamıyoruz. Büyük geniş bir kitleyle de bir birlikteliği o coşkuyu hissedemiyoruz. Bu açıdan işçi yemekçi mitingi de çok önemli bir yerde duruyor. Aslında özellikle işte zamların artması, zamların yani hayat pahalılığı ciddi anlamda arttı. İşçiler ciddi anlamda öfkeli, insanlar ciddi anlamda öfkeli. Bu açıdan yan yana gelip e, o birlikteliği sağlamak açısından e, işçi mültingi önem arz ediyor. E, başlangıcı da kod 29 kaldırılsın, sendikasızlaşmaya hayır, taşerana hayır üzerinden taleplerimiz de var. Taleplerimizi de haykıracağız 24 Ekim'de. Evet de sonuna geldik aslında. Ee, son olarak e, hem size hem Barkod Dergisi'ne nasıl ulaşabileceğini, e, sosyal medya hesaplarını söylerseniz öylece de bitirmiş olalım. Ya e, Barkod Dergisi diye Facebook, Instagram ve e, Twitter'dan e, yazılırsa zaten oradan çıkıyor. Ulaşılır. <gülüyor> Barkod Dergisi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun gün için Gülbin Demirel'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Direnişinde de direnişinde selamlıyoruz Gülbin tekrar ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Emeğin gündemi Hazırlayan mevsunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come, blacks, come and rally, Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race.